Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri ahkamı eskimeyecek olan Kur'an-ı Azim'de, Fırkan Ümimi'nde görüyor ki وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Helikati alemin sebebini bu ayetle bize izah etmekte, ilan etmekte. Görünen ve görünmeyen kuvvetleri. Zinniler görünmeyen kuvvetlerdir. İnsanlar da görünen kuvvetlerdir. Zinnileri ve insanları beni bilip bana ibadet etmeleri şunu halk ettim diyor. Yani vazifemiz Allah'ı bilmek. Kolay iş değil. Bilmeden bulamazsın. Bulmadan olamazsın. Peygamberler peygamberi olan Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Makamında şu Haneke men ma hakkı marifetike ya maruf. Ey maruf olan Allah. Seni hakkıyla layıkıyla bilemedik diyor. Senin noksan sıfattan tenzih ederiz diyor. Çok geniş geniş geniş manaları var. resul Ekrem bir ummanı muazzam böyle olduğu halde tecelliyat-ı ilahiye doyamıyor. Burada incelik var anlayanlar için. Öyleyse vazihemiz hakta Teala'yı bilmek ve bulmak ve olmak. Bilmeyen bulamaz, bulmayan da olamaz.